onun mübarek ellerinde yetişen ashabi güzin efendilerimize, onlardan dini alıp o günden bize kadar taşıyan, bizden yarın kıyamete kadar taşıyacak olanlara selam olsun. Siz Ebu Derda radıyallahu anhunun adına kurulmuş bu meclise iştirak eden kardeşlerime de selam olsun. Allah hepimize selam ismiyle muamelede bulunsun Aramızda selamı yaysın Selamda darus selam olan cennetin kapılarını inşallah bizlere açsın Aziz kardeşlerim Dinin intikal ve muhafazasında Sahabenin yerinin neresi olduğunu elhamdülillah bilen insanlarız Onlardan bir yiğidi bir insanı bu gece anlamaya çalışacağız 82 il 82 sahabi deyip yola çıktık kardeşlerimizle ve bugün 19. programda Bartın'da siz değerli kardeşlerimizle beraberiz kavuşturana hamdolsun buluşturana hamdolsun hayır yollarından bizleri ayırmayanı hamdolsun 82 ilde sahabi efendilerimizi seçerken, tabi belli şeylere dikkat ettik. Kabirleri orada olanlar, makamları orada olanlar, fetihlerine katılanlar, bir müddet o topraklarda bulunanlar, bir şekilde o toprakla bağı olanlar, ya da bir şekilde o toprağın sahibi olan, orada ikamet eden insanlarla ahlak olarak, mizac olarak benzerlik olanlar tespit edildi Bartın'ın nasibine de Ebu Derda düştü çünkü Ebu Derda'nın adına burada bir makam vardı kabir demiyorum bir makam vardı çünkü biz onun burada olmadığını biliyoruz onun hicretin 32. yılında Şam'da vefat ettiğini biliyoruz tarihi kaynaklar ve vefatına ait bazı hadiseler bunu bize verir ama ne güzel bir tevafuktur ki bugün İstanbul Eyüp'e gitseniz Eyüp'te bir tane Ebu Derda'nın kabrini görürsünüz ya da daha doğru ifadeyle makamını görürsünüz yolunuz İstanbul Karacaahmet mezarlığına düşse bir de orada görürsünüz. Gelirsiniz Ebu Derda'yı ziyaret etme maksadıyla Bartın'a, bir de burada görürsünüz. Başka bir yerde var mı bilmiyorum. Ama üç tane ona ait makamın olduğunu bu topraklarda biliyoruz. Neden peki? Nereden çıktı? Eğer Şam'da yaşadığı ve orada vefat ettiği doğruysa, ki bizim elimizde bugün sahabeyi anlatan, çok önemli eserler vardır. İşi bilenler var içinizde. Ben onlara olsun diye söylemek durumundayım. Bugün İbn Hacer'in el isabesine baksanız, onun onun Şam'da vefat ettiğini görürsünüz. İbnül Esir'in ustul gâbesine baksanız, aynı bilgiye rastlarsınız. İbn Saad'ın tabakatına, İbn Abdilber'in el istiabına. Zehebi'nin tecridine ya da Siyer-ü Alam'ın nübelasına ya da daha birçok ensap, tabakat, sahabe hayatına ait bize bilgi veren kitaplara baksanız bunu görürsünüz. Böyle olmasına rağmen İstanbul'un ilk fethi kuşatmak için gelen sahabi ordularının tarihi Hicri 48 olmasına rağmen... Ebu Derda radıyallahu anh'ın bu tarihten yaklaşık 16 yıl 17 yıl önce vefat ettiğini bilmemize rağmen neden Ebu Derda'ya ait makamlar vardır bizim bu topraklarımızda? Bunun birkaç ihtimali olabilir. Çok fazla teknik meselelerle sizi yoracak değilim. Ancak bir hakikate dikkatlerinizi çekmem lazım. Bugün bizim adını bildiğimiz hayatları konusunda kısmi de olsa malumat sahibi olduğumuz sahabi sayısı on bin civarındadır. İbn Hacer'in el isabesinde 12.307 şahıs okuruz ki onlardan 2.000 küsürü sahabi değildir. On bin sahabi adını bildiğimiz hayatlarına dair de bilgiler okuduğumuz. Ama bir bilgi daha biliyoruz. Aleyhissalatü vesselam efendimizi son veda hacında, Mina'da, Müzdelife'de, Arafat'ta dinleyen sahabi sayısı 100 bini aşkındı değil mi? Ebu Razi'nin verdiği rakam 124 bindir. 124 bin sahabinin o hutbeyi dinlediklerini biliyoruz. Peki biz on bininin ismini biliyoruz, o on binin içerisinde bir miktarının hayatlarını biliyoruz, diğerleri hakkında bir bilgimiz var mı? Hayır, hiçbir bilgimiz yok. Ne isimlerini biliyoruz, ne hayatlarını biliyoruz. Yaşadılar onlar, iman ettiler, İman ettikten sonra da yatmadılar bu çağın insanı gibi. İman ettikleri o hakikatleri dünyanın dört bir tarafına taşımak için, duyurmak için bedenleri Mekke'de, Medine'de olmamasına rağmen kabrimiz orada olmasın düşüncesiyle dünyanın dört bir tarafına dağıldılar. Ve bugün nereye giderseniz yolunuz Azerbaycan'a, Ermenistan'a düşer. Allah Resulü'nün güzide ashabından kokular duyarsınız orada. Yolunuz ta Özbekistan'a düşer, Semerkand'a düşer. Orada Efendimiz'in amca oğlu ve Hazreti Hüseyin'in süt kardeşi olan Hazreti Abbas'ın oğlu Kusem İbni Abbas sizi karşılar. Yolunuz Irak'a düşer, İran'a düşer, Horasan'a düşer, Merve düşer. İsvehan'a düşer Şam'a düşer Efendimiz'in mübarek ellerindeki Ellerinde yetişen bir isim sizi karşılar Yolunuz Balkanlara düşer Daha daha uzak diyeyim mi size bir tane Yolunuz Çin'e düşer Çin'den bir tane Sahabenin kokusu O meltemi sizi sarardır Onlar İmanın hakikatlerini temsil noktasında böyle bir aşk ve sevdanın sahipleri olduğu için dünyanın dört bir tarafına duyurma adına gayret gösterdiler. Kim bilir Bartın'da olan Ebu Derda bizim bildiğimiz meşhur Ebu Derda değildir de. Efendimiz'i görme şerefine nail olan bir başka Ebu Derda'dır. Nereden bileceksiniz? Kim bilir, ashabın tabakasından değildir de, ondan sonra gelen ve Efendimiz'in müjdesine nail olan, sahabenin neslinden sonraki en bahtiyar topluluk olan, tabi'in neslinden biridir. Kim bilir tabiin nesinden değildir de ondan sonra gelenlerdendir. Bilemiyoruz Allahu alem. Ama bildiğimiz bir hakikat var ki Bartın'da Ebu Derdan'ın adı var. Adı var değil mi Bartınlılar? Var. O zaman gelin tadı da olsun. Bugün hayatına ait bir şeyleri ben dilim döndüğünce size anlatayım. Tadıyla tatlanalım. Ancak bir şey söyleyeceğim. Başta onu bir kere ittifak sağlayalım onda. Tat her zaman tatlı da değildir. Bazen acıda da tat vardır. Belki söyleyeceğim bazı şeyler size acı gelecek. Belki sarsacak bizi. Belki uykularımız kaçacak. Keşke becerebilsem de. Uykularınızı kaçıracak şeyleri söyleyebilsem Keşke becerebilsem de Onun hayatından o tabloları aktarabilsem size Rahatsız edebilsem sizi Biraz zihinlerinizi akıllarınızı yüreklerinizi Şu dünyaya daldığımız Ki ben de bunun dışında değilim Bu sözleri en başta nefsime söylüyorum Dünyaya daldığımız şu halden Bir kurtarabilsem kurtarabilsek Allah hakkı söylesin hakikati söylesin sizi de hakikate müşteri etsin sizi rahatsız edecek bir söz onun sözü bilmeyene bir kez yazıklar olsun bilip de yapmayana yedi kez yazıklar olsun Ebu Derda'nın sözü bu bilmeyene bir kez yazıklar olsun ama bilip de yapmayana yedi kez, siz o yediği çokluktan mecaz olarak anlayın, yetmiş kez anlayın, ne anlarsanız anlayın, yazıklar olsun, bilip de yapmayana diye anlayın. Bunu söyleyen bir sözün sahibi Ebu Derda. Ve biz bugün onun hayatı adına kurduğumuz şu mecliste sadece tarihi malumatlar değil, Hayatımıza yön verecek bazı hakikatleri Anlama kavrama Yazıklar olsun muhatabına Yazıklar olsun hitabına Muhatap olmama adına Bir şeyler yapmak için inşallah burada olacağız Asıl adı Amr Ya da Üveymir İki rivayet var bu konuda Ama Ebu Derda künyesi O kadar meşhur olmuştur ki İsmi unutulmuştur. Derda büyük kızının adıdır. Ebu Derda, Derda'nın babası biliyorsunuz. Araplarda künye çok meşhur olduğu için o künye ile anılır. Doğum tarihini çok iyi bilmiyoruz. Ancak akran olduğu, yaşıt olduğu bir sahabinin üzerinden kıyas ederek yaşını ve doğum tarihini tespit edebiliyoruz. Biraz sonra size dostluklar, dostluklarına ait bir şeyler anlatacağım. Peygamber aleyhissalatü vesselamın güzide ashabından biri, şair, aşk sahibi, sevda timsali bir insan, Abdullah İbni Revaha, onunla çok yakın arkadaş ve yaşıt. Abdullah İbni Revaha'nın doğum tarihi takriben 587-590, o da o yaşlarda. O yaşlardaysa eğer, aleyhissalatü vesselam Efendimiz miladi 610'da Mekke'de söz söylemeye başladığında Ebu Derda 20-22 yaşlarında bir delikanlı Efendimiz Medine'ye hicret ettiği zamanlar Ebu Derda 32-35 yaşlarında delikanlılıktan orgu olgunluğa doğru yürüyen bir tüccar bir tüccar o nasıl bir tüccar? Medine'nin en iyi koku satan dükkanının sahibi Bir mağazası var ki Yemen'den Hindistan'dan şuradan buradan kokular getirir Ve herkes ondan koku almak için Dükkanının önünde adeta sıraya girer Dürüst bir tüccar Ve işini çok seven biri Öyle ki Ticaretten başka gözü bir şey görmüyor. Şimdi bizim içimizde de öyleleri var. Ticaretten başka gözü bir şey görmeyen Ebu Derda da o günler öyle biri. Efendimiz Mekke'de 13 yıl boyunca İslam'a ait mesajlar söylemiş Ebu Derda'nın hiç umrunda değil. Medine'ye hicret etmiş gelmiş Yahudiler dahi merak etmiş gelen bu kim? Peygamberlik iddiasında bul bulunan bu zat kim diye merak etmişler Ebu Derda'nın umrunda bile değil, iki yıl boyunca hicretin ikinci yılından bahsediyorum Bir gün merak edip de gidip Mescid-i Nebeviye ya da başka bir yere Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sormamış Böyle bir merak yok İşi gücü ticareti Ticaretine dair inanılmaz derecede bir düşkünlüğü var Ondan başka da gözü hiçbir şey görmüyor. Onun arkadaşı Abdullah i̇bn Revaha ilk iman edenlerden, Medine'deki Müslümanların ilklerinden. Onu çok seviyor, dost, arkadaş. İman etmiş o, imanın mutluluğunu yüreğinin ta derinliklerinde hissetmiş. Dostluğun hatırına, dostluğun hakkını ödemek için... Arkadaşlığın hakkını ödemek için çırpınıyor Abdullah İbn-i Revah'a. Gidiyor geliyor. Ona dine ait bir şeyler söylüyor. İslam'a ait hakikatlerden bahsediyor. Bazı Kur'an ayetleri okuyor. Ebu Derda hiç duymuyor. Bana bunlardan bahsetme diyor. Eğer başka şeyler konuşacaksan otur. Eğer sözü o noktaya getireceksen Çek git. Abdullah çekip gidiyor. 2-3 gün aradan geçiyor, bir daha geliyor, arkadaş dediğin, dost dediğin, dostunun cehenneme yürüyüşüne seyirci kalmaz. Abdullah İbni Revaha bu ızdırabın altında inliyor. Ben imanın o güzelliğini tattım, dostum, arkadaşım, Ebu Derda bundan mahrum olmamalı ızdırabıyla inliyor. İki yıl boyunca Abdullah İbn Revaha'nın işi budur. Varyo evine, varyo dükkanına bir şeyler söyleniyor, söylüyor, kovalanıyor, kötü sözler işitiyor ama gitmekten hiçbir zaman geri durmuyor. Hicretin ikinci yılı Bilal'in sesi duyuluyor Medine sokaklarında Bedr'in meydanına asker istiyor Bilal. Abdullah İbni Revaha Kılıcını kuşanıyor, Bedir'in meydanına yürümeden önce son bir kez gideyim diyor, son bir kez. Ebu Derda'nın kapısına varayım, olur ki gider de Bedir'den dönmezsem, Ebu Derda imansız olarak yürümesin. Hiç deyse giderken onu kazanabilirim düşüncesiyle onun yanına varıyor. Ebu Derda diyor, halimi görüyorsun. Kılıcım elinde, elimde savaş meydanına doğru yürüyorum. Gel ne olur bugün beni bir dinle. Sana Muhammedun Resulullah'tan bir bahis açayım. Ona ait bazı şeyler söyleyeyim dinle. Kabul edersin etmezsin. Ne olur beni bugün sözümü bitirene kadar dinle. Ne diyor Ebu Derda biliyor musunuz? Sen beni dinle sen. Dinle de. ''Atalarının dinini terk edip de yanlış bir sevdanın peşine gitme. Gel vazgeç, kılıcını bırak, benim yanımda otur.'' diyor. Abdullah İbni Revaha'yı o ikna etmeye çalışıyor. Abdullah İbni Revaha onu imana taşımaya çalışıyor. İkisi de birbirine sözlerini dinletemeyince Abdullah İbni Revaha biraz kızarak ''Gidiyorum.'' diyor. Eğer dönersem Bedir'den sağ salim ben biliyorum sana yapacağım. Varıyor Bedir'in meydanına 313 yiğitten bir yiğit olarak. Allah o gün imanı galip kılıyor Bedir'in meydanında. Müslümanlar 70 müşriyi öldürmüş, 70 tanesini esir almış, 14 tane de kendileri şehit vermiş bir biçimde Bedir'in meydanından geri dönüyorlar. Ebu Derda Abdullah İbn Revaha dönene kadar onun hayatının endişesiyle yanıp tutuşuyor. Abdullah İbn Revaha da Medine'den Bedre yürüyene kadar, Bedir'den Medine'ye dönene kadar dua dua Ebu Derda'nın hidayeti için yanıp tutuşuyor. Dostluğu görüyor musunuz? Onların dostluğu üzerinden çok şey alamamız lazım. Onların dostluğun üzerinden çok mesaj duymamız lazım. Neticede dönmüş Abdullah İbn-i Revaha. İkna edememiş. Birkaç kez gidip yine geliyor. Yine ikna edemiyor. Ama vazgeçmiyor. Bir gün evine varıyor. Hanımı Ümmü Derda kapıyı açıyor. Ebu Derda evde mi diyor? Yok diyor. Tam dönüp gidecek. Ümmü Derda diyor ki, Ebu Derda'nın hanımı, gel içeriye dönme zamanıdır, şimdi gelecek. Medine'de misafir odaları biraz normal odaların dışındadır. Bazı evler öyle yapılmıştır. Onu misafir odasına alıyor. Odaya giriyor, Ebu Derda'yı beklemeye başlıyor. Tam o anda, o odanın bir köşesinde, Ebu Derda'nın kendine yapmış olduğu putu görüyor Medineliler menat putu diye bilinen puta taparlar ama Medine'de hali vakti yerinde olanlar kendilerine özel bir put edinir evlerinde bir köşede o putu oraya konuşlandırır ve ona tazimde bulunurlar varır o putun karşısına Abdullah İbni Revaha o cansız putulla Konuşur, bir anda sinirlenir, elinin tersiyle o puta bir vurur, put yere düşer, tahtadan yapılmış o put paramparça olur. Abdullah İbni Revaha biraz daha parçalar o putu. Her bir parçasını odanın bir köşesine koyar, Ebu Derda'nın gelişini de beklemeden çıkar gider. Ebu Derda gelir hanımı der ki kardeşin Abdullah İbn-i Revaha odada. Varır odaya Abdullah yoktur. Manzara ise Ebu Derda'yı baya sinirlendirecektir. Putu kırılmış her bir parçası odanın bir tarafında. Söylenir o kızgınlıkla çıkar evinden Abdullah İbn-i Revaha'yı bulayım da ona yaptığı bu işin bedelini ödeteyim diye onu aramaya koyulur. O anda yüreğinde bir şeylerin sorgulamasını yapar. Allah hidayetin kapılarını açacak ya, bir şey vesile kılacak. O vesile de kırılan put oluyor. Bana diyordu Abdullah İbn Revaha, cansız, kendisini bile korumaktan aciz olan o put nasıl seni koruyacak diye o sözler aklına gelir o kızgınlıkla bir anda inkardan imana doğru yürür Abdullah İbni Revaha'yı bulduğu zaman söylediği söz nedir biliyor musunuz sen aklıymışsın Abdullah ve orada La ilahe illallah Muhammedun Resulullah cümlesi Ebu Derda'nın dilinden dökülür sarılır Abdullah İbni Revaha Kardeşi Ebu Derda'ya. Asıl şimdi benim kardeşim oldun der. Şimdiye kadar dostumdun, arkadaşımdın, şimdi iman yolunda benim kardeşim oldun der. Onu bağrına basar, tutar elinden, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın huzuruna getirir. Efendimizle tanıştırır, imana ait cümle bir kez daha Ebu Derda'nın dilinden orada... Huzuru Risalet'te aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e karşı okunur. Efendimiz onu tebrik eder. Onu tanıyan Müslümanlar onu tebrik ederler. Ve Abdullah İbni Revaha hicretin ikinci yılında geç geldiği o iman yoluna o iman halkasına girmenin mutluluğunu ve saadetini yaşar. İmana ait hakikatleri öğrenir. Sufa Mektebi'nin en gözde talebelerinden biri olur. Bedir'den bir yıl sonra Uhud gazvesine katılır ve Uhud gazvesinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı savunan yiğitlerden biri olarak orada durur. Hatta o gün Efendimiz ona hitaben şunu söyleyecektir. Üveymir adıyla Üveymir ne de güzel bir süvari, süvaridir diyecektir. O öyle bir şey yapmış ki o gün Efendimiz'den bu cümleyi duymuş. O günden sonra Ebu Derda'nın hayatına bir bakın. İlim yolunda o basamakları birer birer çıktığını görürsünüz. Hicretin dördüncü ya da beşinci yılı para basan ticareti tabirca ise o dükkanını kapatma kararı alır. Akrabaları duyunca engel olmaya çalışırlar. ''Niçin ticaretten yüz çeviriyorsun? Bak bir sürü tüccar sahabi var, Müslüman oldular diye ticaretten vaz mı geçecekler? Sen de onlardan ya ol, hem ticaretini yap, hem de İslam'a ait hakikatleri yaşa, elinden geldiğince onları yerine getir.'' Şunu diyecek Ebu Derda, ''Ben size ticaretin haram olduğunu söylemiyorum, böyle bir söz söylemeye de hakkım yok.'' Ama bir gönülde iki sevda olmuyor. Ben Allah Resulü'nün mübarek ellerinde bir talebe olmak istiyorum. İlimde seviye kazanmak istiyorum. O ilimde farklı bir noktaya gelmek istiyorum. Ama yüreğimdeki ticaret sevdası buna engel olacak. Birini birine feda etmeliyim. O halde benim feda edeceğim şey para kazandığım. Gerçekten ticaretinden memnun olduğum bu iş olmalı. Zarar edip iflas edip de ilim yoluna girmiyor dostlar. Dikkat edin. Büyük bir şeyi feda ediyor. Daha büyük bir şeyi elde etmek için. Feda ediyor ticaretini. O günden sonra Ebu Derda Suffa Mektebi'nin en gözde talebelerindendir. Çok değil, 3-5 sene sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun hakkında ne diyecek biliyor musunuz? Ümmetimin en abidi, en müttakisi, en hakimi Ebu Derda'dır. Üç ifadeye ne olur dikkat edin. En abidi, en müttakisi, en hakimi Ebu Derda'dır. İlimde öyle bir seviyeye gelir ki, şöyle bir tabir kullansam, inşallah beni mazur görürsünüz. Sahabenin içerisinde olup da, çoğu kez başkalarını beğenmeyen bir sahabi olan Ebu Zer el-Ghifari onun hakkında şunu diyecek. Ne yer ne gök Ebu Derda'dan daha alimini görmedi. Eğer bunu Ebu Zer gifar ediyorsa üzerinde biraz düşünmemiz lazım. Onun bir benzerini başka bir sahabi, bu sözün bir benzerini, kendisi de alim olan başka bir sahabi, Abdullah İbni Amr İbn-i As radıyallahu anhuma, Allah ondan da babasından da ebeden razı olsun, şöyle ifade edecek. Bana öyle birinden hadis nakledin ki, hem alim olsun, hem amil olsun. Kim diyecekler? İki isim söyleyecek. Muaz İbni Cebel, Ebu Derda. İki sahabinin itirafından, siz nasıl bir ilim elde ettiğini kıyas edin. İnanılmaz derecede bir ilmin sahibi. Öyle ki, aleyhissalatü vesselam efendimize o ana kadar, nazil olmuş bütün ayetleri ezberlemiş. O günden sonra nazil olanları da ezberleyecek. Efendimiz vefat etmeye yakın. Nasıl ki Aleyhissanatü vesselam efendimiz arzayı ahira dediğimiz son mukabelede inen ayetleri cebra ile iki kez okumuşsa ashabın içerisinde de Kur'an'ı ezberleyip de arzını peygambere yapan Üç beş tane sahabi vardır. Onlardan bir tanesi de Ebu Derda olacaktır. İlim de böyle bir noktada. Ya ibadette zirveleri zorlayan bir noktada. Bakın dostlar, gidin eve, şöyle bir tefsir kitaplarını açın, sebebin Nüzul kitaplarına bakın. Ahsap süresinin 21. ayetinin ne hakkında indiğini şöyle bir araştırın O ayette Rabbimiz der ki لَقَدْ كَانَ لَكُمْ fi رَسُولِ اللّٰهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاَخِرِ وَزَكَرَ اللّٰهَ Allah'a kavuşmayı umanlar ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar için muhakkak Allah Resulü'nde güzel bir örneklik vardır. Bu ayet, iniş sebebi olarak anlatılan hadise şudur. Başta Ebu Derda olmak üzere, Osman bin Mazun, Abdullah İbni Amr, Abdullah İbni Ömer ve onlar gibi 3-5 sahabi, ibadet konusunda öyle bir noktaya geldiler ki, Geceleri sabahlara kadar uyumaz bir hale geldiler. Her biri 3 günde 4 günde Kur'an'ı hatmedecek kadar Kur'an'la münasebetlerini kavileştirdiler. Öyle bir noktaya geldiler ki oruçsuz hiç günleri geçmedi. Öyle bir noktaya geldiler ki çoğu hanımını ihmal edecek bir seviyeye geldi. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bunları çağırdı. Ben sizin için güzel bir örnek değil miyim dedi. Bakın ben, geceleri hem Rabbimle baş başa olurum, hem uyurum, hem hanımımla beraber olurum, hem Rabbimin huzurunda el pençe divan durur, ona kulluğumu yerine getiririm. Hem oruç tutarım, hem iftar ederim. Hı. Unutmayın... Her hak sahibinin sizde hakkı vardır, o hakları yerine getirin. Bu cümlenin altını çizin, en sonda bu cümleyle işimiz var. Her hak sahibine hakkını verin. Her hak sahibinin sizde hakkı vardır, o hakları yerine getirin. Ayet nazil oluyor bu hadise hakkında ve Efendimiz bu ayeti okuyor, Ashab-ı Kiram'a ve Ebu Derda'ya. Onları tabir caiz ise eğer hizaya çekiyor. Tabir caiz ise eğer itidal çizgisine davet ediyor. Burada bir parantez açacağım. Kendimizle ashabın halini kıyas etme adına bir şey söyleyeceğim. Biz ahsap suresinin 21. ayetini okurken nasıl okuruz, bize nasıl etki eder o ayet biliyor musunuz? Şurada duruyoruz. İtidal çizgisi şurada, ayet bizi alacak, yukarıya doğru kaldırarak, itidal çizgisine doğru çekecek. Ama aynı ayet, başta Ebu Derda olmak üzere, ashabtan bazılarına etkisi şöyleydi. İtidal çizgisi burada, onlar şurada duruyor. Aynı ayet okunuyor, gelin aşağıya doğru deyip onları çizgiye davet ediyor. Sahabe ile bizim aramızdaki farklardan bir tanesi. Biz yukarıdan aşağıdan yukarıya doğru zorlanırken, sahabe yukarıdan aşağıya doğru zorlanıyor. Ve iki taraf da itidal çizgisine çağrılıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu ayeti ve bu uyarıları yaptıktan sonra, Ebu Derda ve onun gibi asaptan bazıları itidal çizgisinde hareket etmeye çalışmışlardır Bazen o çizgiyi ihmal edilince Sahabe birbirini uyarmıştır Bakın geç geldi dedim Ebu Derda Hicretin ikinci yılında Müslüman oldu Ensar Muhacir kardeşliği biliyorsunuz Mescid-i Nebevi inşa edildikten Altı ay sonra oldu Selman-ı Farisi de geç gelenlerden biriydi Efendimiz iki tane geç geleni birbiriyle kardeş kıldı. Ensar Muhacir kardeşliğinde Ebu Derda'nın nasibine düşen isim selman Farisi'dir. İkisi birbirine bazen fren olmuşlardır bu konuda biliyor musunuz? İkisi de bazen itidal çizgisini zorladıklarında aman kardeşim Resulullah'ın dediğini unutma, ''Çizgimiz burası olmalı, her hak sahibine hakkını vermeliyiz.'' deyip birbirlerini o çizgiye davet etmişlerdir. Böyle bir halde yetişmiş, böyle bir halde iman yolunda yürümüş Ebu Derda. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ondan razı olarak vefat etmiş. İlimde bir seviye kazanarak Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan sonra Medine'de ilim noktasında... Parmakla gösterilen biri olmuş. Hazreti Ebubekir döneminde Yermuk Savaşına katılacağı zaman Hazreti Ebubekir onu çağırmış. Sen ümmetin hakimisin. Efendimiz sana böyle dedi. Ben seni qadilcunt diye atıyorum dedi. Ordu kadısı diye atıyorum diyerek orduların imamı olarak onu belirlemiş. Kadil Cunt o günden sonra İslam ordularının içerisinde tutacakları bir görev olacak. Osmanlı'da o görevin adı kazasker diye değişecek. Mahiyet farkları biraz farklı olsa da birbirlerine yakındır. Hazreti Ebubekir döneminde böyle, Hazreti Ömer döneminde birkaç savaşta böyle. Hazreti Ömer dönemi Hazreti Ömer huzuruna çağırıyor. Seni diyor Şama amil olarak görevli olarak göndereceğim bir rivayete göre vali olarak göndereceğim böyle bir görev teklifinde bulununca emirel müminin olan Hazreti Ömer Ebu Derda sevinmiş midir? Hayır Ebu da ashabın birçokları gibi insanları yönetme işinin büyük bir sorumluluk olduğunun bilincinde olarak bu işi Kurban olma olarak görmüşler ve öyle algılanmışlardır. Onun içinde böyle bir teklif ona yapılınca sevinmemiş, bilakis üzülmüştür. Ey Emir el Müminin demiş, emrin başın üstüne itiraz edecek değilim ama sana bir sözüm var. Ne olur beni dinle. Eğer beni şama bir görev ile göndereceksen ne olur? beni devlet işlerinde görevli olarak gönderme beni bir alim olarak gönder gideyim Şam'a insanlara Allah'ın kitabını peygamberin sünnetini anlatayım onları anlatarak insanlara İslami anlamda bir bilinç kazandırayım Israr etmiş Hz. Ömer de ısrar etmiş en sonda Hazreti Ömer onun görüşünü kabul etmiş git demiş göndermiş Tarihler o gün hicretin yirminci yılına yakındır, varıp gelmiş Şam'a, Şam'a gelir gelmez Ebu Derda sarsılmış. İnsanlarda müthiş bir dünyaya karşı meyil var, İnsanlarda müthiş bir ticarete başka şeylere karşı bir meyil var. Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine, İslam'a ait değerlere karşı inanılmaz derecede bir çözülme var. Hemen münadiler çıkarmış Şam'ın sokaklarına Allah Resulü'nün ashabından Ebu Derda Medine'den bugün Şam'a geldi Size bir hutbe irade edecek diye insanları mescide toplamış Emevi mescidi ki Şam'ın en büyük mescididir Binlerce insan Resulullah'ın ashabından birini görmek için oraya toplanmışlar Çıkmış Bugün onun orada verdiği hutbe elimizde kaynaklarda mevcuttur. Yaklaşık bir sayfalık hutbe. Hepsini size söyleyecek değilim. Ama birkaç şey söyleyeceğim. Allah'a hamd, Resulüne salat ve selamdan sonra, ahireti hatırlatarak sözlerine başlamış. Nedir bu haliniz? Bu kadar dünyaya dalmanız, sizin akıbetinizin nereye getireceğini akıbetinizin nereye varacağı konusunda sizleri endişelendirmiyor mu diyecek unutmayın ölüm var niceleri öldü Allah'ın hak olarak yazdığı o ölüm bir gün size de gelecek Ey Şam halkı siz ki şimdiye kadar İslam'ın mesajları dünyaya yayılsın diye elinizden geldiğini yaptınız. Şimdi dünyaya dalarak o hayırdan geri mi kalacaksınız? Allah aşkına söyleyin At kavminin bıraktığı o hazineler O evler, o saraylar Şu anda çürümeye terk edilmiş At kavminin bıraktığı o mirasları ...size iki dirheme satsam... ...içinizde alacak olan var mı? Hiç kimseden ses yok. Bırakın dünyayı... ...ve ahirete koşun diyecek. Onun o etkili konuşması... ...Şam'da öyle bir etki yaratacak ki... ...Şam Mescidi bir anda... ...Suffa Mekteb Mektebi'ne dönüşecek. Ve insanlar bölük bölük gelerek... Ebu Derda'nın önünde durup biz de senden ilim öğrenmek istiyoruz diyerek ona talebe olma adına tabir caiz ise eğer kayıtlarını yaptıracaklar. Ne diyorlar biliyor musunuz tarihçiler? Şöyle bir yol izledi Ebu Derda. Onar kişilik halkalar oluşturdu. On kişi, on kişi, on kişi. Her halkanın başına bir muallim bir imam koydu bir gün saydık diyor o halkaları Emevi mescidinde tam 160 tane halka vardı o da o halkaları kontrol ediyor insanlara ilim öğretiyordu 160 halka onar kişiden 1600 kişi eder peygamberin ikliminde yetişmiş o güzide insan Medine'de ne gördü ne duyduysa aynısını Şam'a taşıdı Şam'da adı başka bir şey olabilir ama orada bir Suffa mektebi kurdu ve Suffa'nın iklimini talim ve terbiye adına peygamberden öğrendiğini oraya taşıdı öyle bir oldu ki Şam ilim merkezi oldu ancak dostlar sizi fazla yoracak değilim ama bunları da söylemem lazım öyle bir ilim öğretti ki insanlara Bugün ilim öğrenme adına gayret içerisinde olan bizlere de örnek olabilecek bir şey. Tek bir cümle söyleyeyim. Siz bunun altını ne olur doldurun. Bilgi öncelikli bir ilim değil. Amel öncelikli bir ilim öğretti talebelerine. Yani sadece onları bilgi hamalı yapmadı. Sadece malumatı Sırtlarında taşınan bir şeye dönüştürmedi. Onlara öğretti, anlattı, kavrattı, hadi göreyim dedi. Öğrendin, şimdi sahada uygula, yaşa bunları, yaşa ki öğrendiğin o ilim ilim olsun. Yaşamazsan o ilim değil, o başka bir şey. Bunun içinde amel öncelikli bir ilim adına gayret gösterdi. Onlarca örnek söylenebilir. Onlardan bir tanesi. Zatın biri geliyor. Ebu Derda radıyallahu anh'a bir soru soruyor. Ebu Derda cevap veriyor. Bir soru daha soruyor. Cevap veriyor. Zat durduğu durup duracağı yoktur. Aynen bizler gibi sorup duruyor. Bir soru soru daha soruyor. Cevap veriyor. Sonra dönüp diyor ki o adama. Ne yapacaksın Allah aşkına bu kadar cevabı? Unutma öğrendiğin her hakikat sırtına yüklenen bir yüktür yarın Allah öğrendiğin halde yaşamazsan eğer aleyhinde bir şey olarak bunu işletecek niye aleyhine delilleri çoğaltıyorsun Öğrendim bu şeyi var git yaşa onu hayatına taşı gel yeni bir şey daha öğren sen yaşamadan niye öğreniyorsun Bugün bu sözler bize çok şey söyler değil mi? Bilgiye o kadar kolay erişebiliyoruz ki, bilgi o kadar kolay erişilebilecek bir şey olmuş ki, ama bunca şeye rağmen, bunca bilgiye rağmen, ne kadar hayatlarımızda o bilgi yer ediniyor, hepiniz sorgusunu yapın. Bugün bizler birçoğumuz, Ashab-ı kiram efendilerimizden daha fazla şey biliyoruz. Peki onlar kadar yaşayan kaç tane baba yiğit var içimizde? Bir örnek vereyim size. Halid bin Velid, Allah'ın kılıcıydı. Seyfullah lakabının sahibiydi. O Halid desem ki size, bizim namaz süreleri diye bildiğimiz elem teradan aşağısı deriz ya, Ondan aşağısına ait 3-5 süreyi bile ezbere bilmiyordu. İnanır mısınız bana? İnanın Fatiha'yı bile okuyamıyordu. Geçti bir gün zorla geçirdiler imamete. Sen ki Resulullah'ın ashabısın, bu ordunun komutanısın. Sen geç bize namaz kıldır dediler. Halit istemeye istemeye geçti. Okudu, bildiği kadarıyla namaz bitti gençlerden bazıları gülmeye başladılar Halit, Halit Kur'an'ı bilmiyor deyip onunla tabir caiz alay ettiler ve çağırdı Halit bin Velid onları karşısına evet dedi ben iman ettim Resulullah'a inandım onun önünde oturup rahle-i tedrisatında Kur'an'ı ezberlemeye vaktim olmadı ama Kur'an'ın hakikatlerini dünyanın dört bir tarafına duyurmak için atımın üzerinden inmedim indiği gün Halid vefat edecekti vefat edeceği zaman da ben yataklarda kadınlar gibi ölecek adam mıyım diyecekti Halid buydu şimdi onun ilmi yoksa bizim bilgimiz Hangisi daha faziletli kıyasını siz yapın. Aynı iklimde yetişmiş Ebu Derda. Aynı iklimde yetiştiği için bilgiyi öncellemiyor, ameli öncelliyor. Ve ameli öğretiyor talebelerine. Sadece bilgi aktarımı değil. Bir gün yürüyor Şam'ın sokaklarında. Bakıyor ki gençler aralarını almışlar bir genci iyi bir dövüyorlar. Hemen giriyor araya. O genci onların elinden kurtarıyor. Ne yapıyorsunuz diyor. Çocuğu öldüreceksiniz. Böyle dövülür mü? Ey Allah Resulü'nün sahabesi. Bir bilsen ne yaptığını. Sormuyor ne yaptığını. Onlar da söylemiyor. Bu bir edep. Ne yaptığını biz de bilmiyoruz. Ama bir suç işlemiş. Artık neyse. Ne yaptı diye sormuyor. Ne yaparsa yapsın. Dönüp onlara diyor ki kardeşiniz bir çukura düşseydi ve imdat imdat diye medet medet diye bağırsaydı bir ip atıp kardeşinizi çukurdan çıkarır mıydınız çıkarmaz mıydınız çıkarırdık diyorlar. O günah işleyerek bir çukura düşmüş el uzatın onu o günahtan o suçtan kurtarın. Onu o halden kurtarın ki suçunu savunmasın. Günahının avukatı olmasın. Ama siz onu döverseniz suçunu savunacak bir hale getireceksiniz. Ey Allah Resulü'nün sahabesi diyorlar. Şimdi sen onun ne suç işlediğini bilmeden bize bunu mu söylüyorsun? Evet diyor. Sizin düşman olacağınız şey günahkar değil, günahtır. Bir daha diyeyim mi bu cümleyi? Sizin düşman olacağınız şey günahkar değil, günahtır. Günaha düşman ol. Ama günahkara düşman olursan onu günahtan kurtaramazsın. El uzat, el uzat ki onu ateşten saadete taşıyasın. Alim bu. İlim öğretiyor. İlmin özünü öğretiyor. Dua ediyorsun. Dilinden düşürmediği bir dua. Allah'ım kalbimin dağınıklığından sana sığınırım. Ben bu duayı bir daha yapayım. Siz de gönülden bir amin deyin. Bu duaya bizim çok ihtiyacımız var. Allah'ım kalbimin dağınıklığından, kalplerimizin dağınıklığından bizi kurtar. Merak ediyorlar. Ey bu Derda diyorlar. Kalbin dağınıklığı nedir? Ne diyor biliyor musunuz? Her işte parmağım olsun arzusudur. Anladınız mı bilmiyorum. Her işte parmağımın ol olması arzusudur. Yani her işi yapmaktır. Bugün bizde de aynı hastalık var değil mi? Talebelerine diyor ki bakın talebelerim. Eğer bir yerde namaz vakitlerinin dışında oturacaksanız onlar zaten mescitlere gelip gidiyorlar bizim gibi öyle bir sıkıntıları yok farklı bir sıkıntılarına dikkat çekecek eğer bir yerde namaz vakitlerinin dışında oturacaksanız o yer evleriniz olsun ev ve mescit sizin oturup istirahat edeceğiniz yerleriniz olsun Biraz daha Türkçeleştireyim mi bu ifadeyi? Kahvehanelerde oturmayın. Sigaraları ellerinize alıp devlet kurup devlet yıkmayın. Nargile salonlarında cihat türkülerini söylemeyin. Ya mescitte oturun ya evlerde oturun. Eğer siz yollarda sokaklarda oturursanız gözünüz, zihniniz... Kalbiniz kirlenir. Kirlenen bunlarda da hafıza zayıf olur. Hafızanıza bir şey tutamazsınız. Yediğiniz yemeği unutursunuz. O kadar kirlettiğiniz hafızalarda nerede siz hak ve hakikat namına bazı şeyleri tutacaksınız. Mümkün müdür? Kimden bahsediyor Ebu Derda? Bizden değil mi? İnternetin karşısında Televizyonun karşısında sokaklarda caddelerde kirletmişiz bu kadar bu zihni bu aklı bu kalbi onun içinde hafıza diye bir şey kalmamış bizde. Tutmanın yerine hafızayı zayıflatacak o şeylerden uzak durmak. Ya mescitte ya evde hak ve hakikat namına hakkı ait şeyleri görerek onlarla sınırlandırarak bir hayat çizgisi belirlemek. Ebu Derda'nın talebelerine öğrettiği ilim böyle bir ilimdir. Ve onun o ilmi için daha çok şey söylenir ama ona zaman yok, ona takat yok. Böyle bir halde Ebu Derda, peki alim, ilim adamı, gerçekten birçok alanda örnek gösterilen biri de sadece kütüphaneden kendine bir dünya oluşturup, ...Müslümanların dertleriyle ilgilenmeyen, Müslümanların yangınına koşmayan bir yerde cihat hareketi varsa o cihada iştirak etmeyen biri mi? Hayır. Nerede biliyor musunuz? Hicretin 28. yılında Kıbrıs seferine katılan o bahtiyar sahabilerden biri olarak Kıbrıs adasında. Ravilerden biri naklediyor. İsmi Cübeyr, babasının ismi aklımdan gitti şimdi. Kıbrıs'ın fethi olmuş diyor. Ganimetler toplanmış. Ebu Derda'yı arıyoruz biz. Çünkü ordunun kadısıdır o. Bir de baktık bir kenara oturmuş ağlıyor. Vardık yanına. Dedik ki ey Allah Resulü'nün sahabisi, Akdeniz'in ortasında bu adayı Allah bize bahşetti. Ona şükredeceğimiz yerde, bu sevinci yüreğimizde tadacağımız yerde nedir bu ızdırap, nedir bu gözyaşı, ne diyecek biliyor musunuz, aklıma bir şey geldi, dedim ki kendi kendime, bunlar ki dün Roma'nın, Bizans İmparatorluğu'nun en gözde insanlarıydılar. Aziz bir halde idiler. Ama Allah'ın kitabına yüz çevirdikleri için, Peygamberin mesajını duymadıkları için, Allah onları zelil kıldı. Zelil bir duruma düştükleri için ben onların haline üzüldüm. Şimdi de aklıma şu geliyor. Ya biz bir gün Allah'ın kitabından yüz çevirirsek, Peygamberin sünnetinden yüz çevirirsek acaba Allah bizi de böyle zelil bir duruma mı düşürecek? Bu geldi aklıma da gözümden yaşlar onun için döküldü. Bir alimin, bir sahabinin hassasiyetidir bu hassasiyet. Cihat meydanlarında da böyle. İnanın gücüm olsa siz de beni dinlemeye güç yetirebilseniz. Sabaha kadar konuşsak Ebu Derda'nın o hayatına ait şeyleri bitiremeyiz. Ama bir sahabinin anlaşılabilmesi için hayatından ziyade iki şey daha önemlidir. Hayatına ait bazı şeyleri söyledim. Birincisi o iki şeyden biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiği hadisler, ikincisi ise kendi sözleridir. Aslında kendi sözlerine ait bir şeyler söyledim. Şimdi ben Ebu Derda'nın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ettiği 179 tane hadisten sadece iki tanesini nakledeceğim size. Ve iki tane de onun sözlerine ait sözleri nakledeceğim. Sonra da sözü alacağımız mesajlara getireceğim. Peygamber Aleyhisselam'dan naklettiği hadisler onun şahsiyetinin anahtar kavramlarını da bize öğreten ilkelerdir. Ne diyor o hadislerden birinde, Tirmizi'de geçen bir rivayet, Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, kıyamet günü, insanın mizanında ağır basan en önemli şey, güzel ahlaktır. Bugün hayatlarımızdan çıkardığımız bir hakikate, Efendimiz aleyhissalatü vesselam işaret etti. Ebu da o nebevi hakikati bize yansıttı. Kıyamet günü insanın mizanında ağır basan en önemli şey güzel ahlaktır. Tirmizi'de geçen başka bir rivayette Efendimiz şöyle buyuracak. Kim bir mümin kardeşinin aleyhinde konuşulduğu bir yerde o mümin kardeşinin şerefini ve haysiyetini savunursa Allah da kıyamet günü o müminin şerefini ve haysiyetini savunur Efendimizin hayatlarımıza ilke olacak bir hakikati bu bir müminin aleyhinde onun şerefine ve haysiyetine dil uzatıldığı zaman dinlemeyip sessiz kalmayıp o mümin kardeşini savunana Allah böyle bir savunmayı vaat ediyor. Bu müjdeyi, bu önemli mesajı Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize beyan ediyor. Ebu da bu sözü bize naklediyor. Onun kendi sözlerinden biri şu. Diyor ki, halkın hoşlanmadığı üç şey var ki, ben onları çok severim. Merak ediyor insanlar soruyorlar nedir? Fakirlik, Hastalık ve ölüm. Halkın hoşlanmadığı üç şey. Biz de aynı şeydeyiz değil mi? Biz de bunları sevmiyoruz. Biz de bunlardan hoşlanmıyoruz. Ne fakirliği, ne hastalığı, ne ölümü. Ne diyor bunların gerekçelerini söylüyor? Rabbime kavuşmayı arzu ettiğimden ölümü, beni kibirden koruyup mütevazi yaptığı için fakirliği, Günahlarıma kefaret olduğu için de hastalığı severim. Ölümü, fakirliği, hastalığı niçin sevdiğini böyle beyan ediyor. Evlatlarına söylediği söz şudur. Bir gün oğullarına şunu diyecek. İki tane oğlu var onun. Bilal ile Yezid alacak karşısına ve onlara diyecek ki. Evlatlarım geniş zamanlarda... Allah'ı unutmayın anın ki zor zamanlarınızda Allah da sizi unutmasın ansın. Ben peygamberimizden şöyle bir söz duydum. Mescitler bütün müttakilerin evidir. Öyleyse Allah'ın mescitleri sizin de eviniz olsun ki Allah'ın mahvireti rahmeti üzerinize sağnak sağnak yağsın rivayet ettiği iki hadis naklettiği iki hadis konuşmamın ortasında bir cümle söyledim şimdi dikkatlerinizi çektiğim o cümleye döneceğim aleyhissalatü vesselam efendimiz Ebu Derda ve onun gibi abid sahabileri çağırdığı zaman onlara ne dedi her hak sahibinin hakkı vardır her hak sahibinin sizde hakları vardır onları yerine getirin o hakları ödeyeyim ben aslında birçok haktan bahsettim ama beş tane hakka dikkatlerinizi çekeceğim bir ilmin hakkı iki muallimliğin hakkı üç talebeliğin hakkı dört dostluğun hakkı beş Babalığın hak. Beş tane hakka dikkatlerinizi çekiyorum. Ebu Derda'nın bize söylediği şeyler. Biz bugün meclisi onun adına kurduk. Ama ne için kurduk? Hayatlarımızı onun bize öğreteceği hakikatler çerçevesinde yeniden tesis etmek için. Bu beş hakka ait bize sözler söyledi. Bazılarını söyleyebildim. Bazlarını söyleyemedim. Ama 5 hakka ait söylediği sözleri hatırda kalabilecek şekilde size emanet ediyorum. 1. ilmin hakkı ameldir. Öğrendiklerinle amel et ki bilginin hamalı değil sahibi olabilesin. Bunu dedi mi burada derda bize? Dedi. Bilgi öncelikli bir ilim değil, amel öncelikli bir ilim. Bilginin hakkı amel, öğrendiklerinle amel et ki bilginin hamalı değil sahibi olabilesin. 2- Muallimliğin hakkı merhamettir. Talim ve terbiyenin temeline merhameti yerleştir ki... Adam gibi adamlar yetiştirebilesin. Muallimli konumunda olan herkes şunu kendilerine sorsunlar. Neden bugün yanımıza gelenler yarın yanımızdan dağılıp gidiyorlar? Babalar anneler şunu kendilerine sorsunlar. 20 yaşına kadar 25 yaşına kadar yemedik yedirdik içmedik içirdik giymedik giydirdik. Şimdi kızımızı, oğlumuzu evlendirdik. Düğün olalı bir hafta olmadı, bir ay olmadı. Oğlumuz, kızımız ortada yok. Suç kimde? Sorsun herkes kendine. Neden adamlarımız, talebelerimiz, evlatlarımız, akrabalarımız yanımızda durmuyorlar? Herkes sorgulasın. Ve sorgularken de şunu sorgulasın. Ben insanlarla iletişim kurarken, talebelerimle bağ kurarken, ilmi onlara aktarırken, peygamber aleyhissalatü vesselam gibi, sahabi gibi, merhamet temelinde mi aktarıyorum, menfaat temelinde mi aktarıyorum? Eğer menfaat temelindeyse niye dursun? Anneler, babalar çocuklarına şunu diyorlarsa, evladım şu işi yapma, beni kimselerin yanında mahcup etme alın size bir menfaat cümlesi ne demek bu evladım bunu yapma mahcup olma de ki merhamet temelinde iş yapasın eğer merhamet temelinde iş yapsaydın peygamber gibi davranırdın gözünden aziz bildiğin arkandaki dağ olan Hamza'yı öldüren vahşiye bile mektup üzerine mektup yazardın ama menfaat üzerine yapsan bugün gelir yarın gider sen de hiç sormazsın hiç onun sorgusunu yerine getirmesin dolayısıyla Ebu Derda günaha değil günahkara değil günaha düşman olun diye talebelerine öğrettiği hakikat buydu Muallimliğin hakkının merhamet olduğunu onlara öğretiyordu. İnşallah biz de duyanlardan oluruz. 3. Talebeliğin hakkı istikrar ve azimdir. Kalbini, aklını, bedenini dağınıklıktan kurtar ki basamakları birer birer çıkabilesin senin aklın kalbin dağılmış Allah'ın hoşnut olmayacağı yüzlerce şey seyrediyorsun gözünü harama kısmıyorsun o kadar haram şeyleri duyuyorsun haram malzemelerini senin hayatına öyle girmiş öyle onlara alışmış öyle ünsiyet kurmuşsun ki onlarla artık onları işlerken onları yaparken ızdırap bile duymuyorsun e peki sen nasıl talebe olacaksın talebelik istikrar isteyen bir iş azim ister İstikrar ve azim olmazsa ilmin hakkı ödenmez talebeliğin hakkı ödenmez ortaya sonuçta çıkmaz eğer talebeliğin hakkını ödemek istiyorsan bırak boş işleri Kahvaneler senin mesleğin senin oturacağın mekanın olmaz Nargile salonları, internet kafeler, yol, sokak, cadde, televizyonun karşısı bunlar senin yerlerin olamaz. Eğer talebe olmak istiyorsan, kalbini ve aklını o dağınıklıktan kurtaracaksın. Büyük bir istikrar ve azimle ilmin arkasında olacaksın. 4- Dostluğun hakkı sadakattir. Ne olursa olsun, Dostuna el uzat ki düştüğü yerden kaldırıp cennete beraberce yürüyebilesin. Abdullah İbn Revaha bunu yaptı değil mi? Ebu Derda da o günden sonra bunu yaptı. Ebu Derda'nın hayatına bakın. Nice dostlarına el uzattı. Bakın şu anda da bize bize el uzatıyor. Şu anda da hayatıyla bizi yeniden bataklıktan çıkarmanın gayretini veriyor. Dostluğun hakkını yerine getiriyor. İstiyor musunuz dostluğun hakkını yerine getirmeyi? Sizin eğer kurtulma gibi bir derdiniz varsa, eğer cennet gibi bir arzunuz varsa, eğer cehennem gibi bir korkunuz varsa, eğer Allah'ın rızasını elde etme gibi bir hedefiniz varsa insanlara el uzatma gibi bir sorumluluğunuz var Çünkü Kurtulma derdi olanın Kurtarma derdi olur Derdiniz kurtulmak olduğu zaman Başkalarını el uzatacaksınız Başkalarını da oradan kurtarma adına Gayret göstereceksiniz Dostluğun da Arkadaşlığın da Kardeşliğin de hakkı budur. Beşincisi. Babalığın hakkı. Analar bunu analığın hakkı olarak anlasın. Biz Ebu Derda'yı konuştuğumuz için babalığın hakkı diyorum. Ama ne olur anneler analığın hakkı olarak da anlasınlar. Babalığın ya da analığın hakkı. Evlatlarının istikbali için yanmaktır. İstikbali malda, soyda, güzellikte... Şan'da, şöhrette arama ki yanlışa düşmeyesin. Bu maddeyi bir daha söyleyeceğim ve bir örnek vereceğim. Babalığın hakkı evlatlarının istikbali için yanmaktır. İstikbali malda, soyda, güzellikte, şan'da, şöhrette arama ki yanlışa düşmeyesin. Nereden söylüyorum bunu? Ebu Derda'nın künyesinin sebebi Derda isimli kızıdır. Çok güzel, çok akıllı bir kız, alime birisi. Baba alim, o da alime. Şam valisi Muaviye bin Ebi Sufyan duymuş ki Ebu Derda'nın böyle bir kızı var. Anında o kıza talip olmak için vesileler zorlamış. Sonra kendisi çıkıp Ebu Derda'nın evine gelmiş, o kıza talip olmuş. Ebu Derda yok demiş. Muaviye bine bir Sufyan gitmiş, aradan bir müddet sonra bir daha gelmiş. Anlamış ki Ebu Derda Muaviye gidip gelecek. Hemen fakir ama salih olan bir talebesini çağırmış, kızını ona vermiş. Muaviye gelip bir daha kıza talip olunca verdim demiş. İnsanlar Ebu Derda'nın bu haline merak etmişler. Ve sormuşlar, niye bunu yaptın? Derdi şu, kızım eğer Şam valisinin evine gelin olarak gitseydi, önünde hizmetçiler, arkasında hizmetçiler olacaktı. Dünyasını kazanacaktı ama belki ahiretini kaybedecekti. Varsın bu dünyada, önünde arkasında hizmetçiler olmasın, ama dünyasını kaybedip, ahiretini kazansın. Alın, istikbal için yanan bir babanın feryadı. Oğlumuzu, kızımızı evlendirirken, kızımıza talip olarak gelenlere, 40 tane şeye bakıp da namazına en, namazını en sona koyan babaların kulakları çınlasın. Bir namaz vaktinde zile basıp, kızını istemeye gelene kapıyı açan babaların kulakları çınlasın. Ahır şeyler söyleyeceğim, daha ağırını da söyleyeceğim ama ne ben tartabilirim ne siz tartabilirsiniz. Bunların altında biz eziliyoruz, ezilmeye de devam ediyoruz. Ama ızdırabımız bu. Bugün istikbal deyince insanları 40 tane şey hatırlıyorlar diploma bir istikbaldir kariyer bir istikbaldir ilim bir istikbaldir mevki bir istikbaldir makam bir istikbaldir ahiret en sondadır ama Ebu Derda bize onu öğretiyor en öne ahireti al ahireti al ki evlatlarının arkasından ağlamayasın yanmayasın öte tarafta dizlerine vurup da Ah ben nasıl bunu yaptım demeyesin, yanasın, onların ahireti için yanasın ki onları yakmayasın. Bize bunların hepsini söyledi. Bir ömür yaşadı Ebu Derda, hicretin 32. yılı Şam'da vefat döşeğinde. Etrafında dostları ve hanımı Ümmü Derda. İki tane hanımı var. İkisinin de künyesi Ebu Derda. Ümmü Derda affedersiniz. İki tane oğlu var, isimlerini söyledim. İki tane de kızı var. Biri Derda, biri Nesibe. Hepsi etrafında. Dostlarından biri diyor ki, ey Ebu Derda. Ne için bu ızdırap? Bir ızdırap ifadesi var. Neye yanıyorsun? Allah'a doğru yürüyeceksin. Neye yanıyorsun şu anda? Böyle bir hayatın sahibi ne demiş olabilir? Günahlarımdan o kadar şikayetçiyim ki. Allah'a vereceğim hesabın ızdırabı altındayım. Sana doktor çağıralım mı diyor. Beni yatağa düşüren bana şifa verebilir. Çağıracağınız doktor bana ne yapabilir ki? Bunu dediği anda hanımı Ümmü Derda, küçük hanımı küçük Ümmü Derda açıyor ellerini. Allah'ım diyor bu dünyada Ebu Derda beni istedi sen beni ona verdin. Ben de cennette onu senden istiyorum ne olur cennette onu bana ver. Seviniyor Ebu Derda bu duaya hanımına dönüp diyor ki evlenme o zaman benden sonra cennette inşallah beraberiz ve kelime-i şehadeti getirerek bu dünyadan çekip gidiyor ravi anlatıyor diyor ki Ebu Derda vefat ettikten sonra Şam valisi Ümmü Derda'ya da talip oldu bir çuval dolusu altını mihir olarak Ümmü Derda'nın önüne koydu Ümmü Derda ölene kadar evlenmedi İnşallah cennettedir, Ebu Derda'nın yanındadır. Allah bizleri de onlardan eylesin, onların yolunda kılsın inşallah. Ne olur Bartınlı kardeşlerim, madem Allah Ebu Derda'nın adını bu topraklara bir vesilesi, vesileyle koydu, onun adının yansıttığı bu hakikatleri alın, bu salonda bu kardeşinizin yüzüne çarpmayın hayatınıza taşıyın Ebu Derda'nın kokusunu alem bartından sizin üzerinizden duysun ümmetin hakimi olan abidi olan muttakisi olan Ebu Derda'nın ruhunu diriltme işi sizin işiniz olsun bu şerefi kimselere kaptırmayın bu şeref Bartınlı kardeşlerimin olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.